Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve vesselamu ala rasulillah Akıl, vahiy, fıtrat birbirinden farklı ırk, din ve inançtaki milletlerin tecrübesi delalet etmektedir ki alemlerin Rabbine yaklaşmak, onun rızasını kazanmak için çalışmak, onun yarattıklarına iyilik ve ihsanda bulunmak, her türlü hayır getiren, Bunların zıhta davranışlar ise her türlü şerre davetiye çıkaran en büyük vesilelerdir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın nimetlerini celbetme ve gazabını uzak tutma hususunda ona itaat etmek, yaklaşmak ve yarattıklarına ihsanda bulunmak gibisi yoktur. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Çok güzel bir ders işleyeceğiz. Ee, benim size verdiğim ödev şu olsun bugün. Bu benim elimdeki nüshada 29. sayfa arkadaşlar. Benim elimdeki nüshada çünkü bazı arkadaşlar diyor ki hocam nüsha farklılığı var diyorlar. Nasıl olur bilmiyorum. Aynı yayınevi neyse. Benim elimdeki sayfada 29. sayfada, tamam mı? Akıl vahiy fıtrat diye başlayan bir paragraf var. Bunu yazın, bunun üzerine tefekkür edin. Emin olun bu cümle üzerine bir üç ders yaparım ben. Bu cümle üzerine bir üç ders yapılır. Ama dün de dediğim gibi Hoca İbn Kayyim ben İbn Kayyim ile sizin aranızda bir hoca değil bir aracıyım. Sadece İbn Kayyim'in sözlerini size aktarıyorum. Aktarırken de bazı hususları ne yapıyorum? Ee, çok kısaca açıklıyorum. Bazı hususları çok kısa, kısaca açıklıyorum. Ama müthiş bir cümle. Ben defalarca okudum yani Arapçasını okudum, Türkçesini okudum. ve ümemi. Şurası arkadaşlar. Şeye geçelim. Bizim ekranımıza geçelim. Evet. Şu bölüm işte. Ve gaddellel aklu. Akıl delaleti der ki ve fıtrat fıtrat. Yani akıl şunu gösterir. Nakil şunu gösterir. Fıtrat şunu gösterir. Farklı farklı ırklarına, cinslerine, renklerine rağmen ee, milletlerin birikimleri, tecarbü teşarüb bak tecarbu, tecrübeleri gördünüz mü elümmem ümmetlerin tecrübeleri teşarüb ümmi ümmetlerin tecrübeleri, ala iktifaf ecinasiyat cinslerine, milletlerine, ırklarının farklına rağmen bütün ümmetlerin tecrübeleri, akıl, fıtrat, nakil, şunu gösteriyor ki Allah'a yaklaşmak, in the ila Rabbi'l-âlamîn ve onun rızasını istemek En büyük En büyük hayır sebeplerindendir En büyük hayır sebeplerindendir Müthiş bir cümle arkadaşlar Bugün çok güzel bir ders işleyeceğiz Bunun üzerinden başlayacağız biraz Çünkü şurada kalmıştık biz Şurada çok güzel bir ders işleyeceğiz İbni Kayyım'ın usulcülüğü de açığa çıkacak biraz İbni Kayyım'ın usulcülüğü de açığa çıkacak biraz ee, Bakalım inşallah şöyle bir başlayalım bakalım ne demişyim ne kayayım önce kader ve dua. Dua ve kader ilişkisinden gelmiştik. Farklı farklı görüşleri getirmişti ve arkasından demişti ki yani ashab-ı kiram duanın sebeplerine, adaplarına, şartlarına sarıldığın için Duası kabul olsun diye. Demek ki duanın sonucunda istediğimiz şeyin kabul edilmesi. Yani böyle bir arzumuz var filan demiştik. Sahabeden niçin deli getirdiğini söylemiştik. Arkasından Allah kendisinden istemeyene gazaplanır. Men lem yes elillah aleyhi. Şu hadisi zaten daha önceki derslerimizde işlemiştik. Demek ki Allah'ın gazabı nerededir? Kendisinden istememede. Bu hadisten iki şey çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu hadisten iki tane sonuç çıkartıyoruz. Şöyle yapalım da burayı bir yenileyelim. Evet. Bu hadisten iki tane sonuç çıkartıyoruz. Şunu şöyle önümü alayım ben biraz. Allah'ın gazabı duadan yüz çevirmektedir. Bu hadisten bu sonu çıkartıyoruz. Kim Allah'ta Allah'a dua etmezse Allah ona gazaplanır. Kim Allah'tan dua etmekten utanırsa Allah ona gazaplanır. Çünkü bunun illeti neydi? Daha önceki derslerde şey yaptık. Kibirdi arkadaşlar. Bu kibirdi. Şimdi mefhum muhalefe. Mananın tersi çoğu yerde usul olarak caiz değildir ama burada caizdir. Allah'ın rızası ve sevgisi ondan istemektedir. Yukarıya yazalım. Ondan istemekte geçer. O halde arkadaşlar, bir üçüncü sonuçlar çıkartıyoruz burada. Biz dua ettikçe, biz dua ettikçe, duamız kabul olsa da, duamız kabul olmamışsa da, istediklerimize ulaşabilsek de, istediklerimize ulaşamadı sak da, dua ettikçe Allah sevgisinin olacağız. Ne kadar güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Dua ettikçe Allah sevgisine nail oluyorsun. Yani ee, bir derdin var, bir problemin var. Allah avuçlarını açtın, ellerini semaya kaldırdın, abdest aldın, kıbleye yöneldin. Duanın ve adamını öğrenmiştik. Ya Rabbi diye başlıyorsun ondan istemeye. İstediklerin olsun ve olmasın Allah'ın sevgisine nail oluyorsun. Rabbimiz o kadar büyük ki arkadaşlar Rabbimiz o kadar büyük ki ondan istediğimiz için bizi seviyor. Yani siz kendisinden bir şey istenildi diye bir başkasını seven birisini gördünüz mü? Bundan dolayı bakın çok güzel bir söz vardır. Ahmet bin Hambel'in çok güzel. Bu sözü yazın. Bu sözü bizim teknik ekip bunun orijinalini bulalım resim yapalım bunu. Diyor ki Ahmet bin Hambel, istediğin zaman bak istediğin Zaman sana yüzünü ekşiten kimseden isteme. Yani kim bu? İnsanoğlu. İnsan öyle değil mi? İstediğin zaman bir şey istediğin zaman yüzünü ekşitir. Hadi ilkinde istemesin mesela çok zengin tanıdığınız var. Borç istedim veya ihtiyaç dedim bir iki üçüncüsünde yüzünü ekşitir dört yüzde yüzünü ekşitir ee, bir arkadaşınız var şunu ver dedin verdi şunu da ver dedim verdi Şuna da bir getir dedin üçüncüsü yeter artık der öyle değil mi ee, istediğiniz zaman sana yüzünü size yüzünü ekştenden isteme senden kendisinden dur sana kendisinden İstemeni Emreden Den iste Yani Allah Subhanahu Teala'dan iste tam böyle mi de hatırlamıyorum ve istediğin zaman Seni sevenden iste böyle de Olabilir şu hadiste ilişki kurarak İstediğin zaman seni Sevenden arkadaşlar çok müthiş bir şey değil mi bu yani subhanallah ben şimdi ilgimi çekti bu yani. Şimdi bunlar aklıma geldi. Yani o kadar güzel ki o kadar güzel ki arkadaşlar. Menle mes'elillah yağdab aleyhi. Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazap eder. Allah'tan isterse Allah ondan razı olur. Allah onu sever. Allah ona merhamet eder. Allah onu affeder. Allah onu cennetine koyar. Yani e, o kadar güzel bir şey ki bu. Bir derdim var dua edeceğim. Ama dualarıma kabul görmüyor, görmesin. Duan kabul görmesin problem değil. Sen istedin diye Allah subhanehu ve teala seni sevecek. Sen istedin diye Allah subhanehu ve teala senin günahlarını affedecek. Sen istedin diye cennetteki mevkin yükselecek. Sen istedin diye e, Allah'ın sevgisine hoşluğuna nail olacaksın. O zaman devamlı dua edelim arkadaşlar. Öyle değil mi? Bugün çok dua edelim inşallah. Bugün günlerden cuma. Ee, keşke dün hatırlatsaydım arkadaşlar yarın cuma hazırlıklı olun filan deseydim e, bu e, kayıt yetişmeyecek. Neyse önümüzdeki hafta hatırlayalım. Bugün cuma ben bugün çok dua edeyim. Bugün size hutbe arasında dua edeceğim. Allah'ım e, Müslümanlara özellikle e, kalbin ilacı isimli derslere şu Ramazan'da katılıp nefsini ıslah etmek kalbini düzeltmek isteyen güzel kardeşlerime diye. iki hutbe arasındaki iki hutbe arasındaki şey. E, dua mucep bir duadır. Size dua edeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Bura çok güzel arkadaşlar. Bura hakkında yani buranın üzerinde çokça durabiliriz de siz kendiniz durun. Kaydı dur durun, başlayın tefekkür etmeye arkadaşlar. İlim böyle öğrenilir. İlim devamlı hoca dinlemekle devamlı okumakla değil. İlim tefekkürle öğrenilir. İlim tefakkurla üzerinde çok durmakla öğrenilir. Emin olun bazen yani Bizimkinler bilir evdekinler yürürüm ben böyle odada. Bir oraya bir buraya bir oraya bir oraya böyle baktılar hiç beni öyle yürürken gördüler mi veya balkonda yürürken gördüler mi hiç yanaşmazlar. Bir şey düşünüyorumdur bir ayet bir nakil ve o düşündüklerim bana yüzlerce kitap okumak gibi gelir. Gelin şimdi şunu düşünün kim Allah'tan istemezse Allah ona gazaplanır. Her şeyden soyutlanın telefonunuzu kapatın yürümeye başlayın ve bunun üzerine tefekkür edin. Bakın böyle size açıldıkça açılacak. Çok güzel bir şey bu. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım İbn-i Kayyum Rahimullah başka ne diyor? Evet. Bu da göstermektedir ki Allah'ın rızası ondan istemede ve ona itaattedir. Bizim dediğimiz demiş. Rab razı olmuşsa her türlü hayır onun razı olmasındadır. İtekin her türlü bela ve musibeti onun gazabında ve isyanındadır. Of of of. Evet. Fehaza يدل ala en en ridahu fi sualihi ve Bu da gösteriyor ki şurası arkadaşlar ve haza bu يدل gösteriyor ki ala en ridahu Allah'ın rızası fi içindedir sualihi ondan istemekte ve taati ona taat etmektedir. Allah'ın rızası nerededir? Ondan istemekte ve ona itaat etmektedir. Ve iza radiy ar-rabbu tebareke ve te ve iza zaman Radiye razı olduğu zaman er Rabbu razı olduğu zaman Allah Subhanahu ve Teala razı olduğu zaman Bu Feküllü hayrin firdahu Hapşuruyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah Elhamdülillah deyin arkadaşlar Ben de hep Hepinize yehdikum ve estuhp diyorum Evet Bugün sabah çok erken başladım bunu çekmeye dün yetişmedi biliyorsunuz. 9'a kadar bir de teknik bir problem yaşadı arkadaşlarımız. Yetişmedi. Allah subhane ve teala razı olmuşsa her türlü hayır onun rızasındadır. Nitekim her türlü ve musibette onun kazabında ve onun islamında kema enne kullel belâ'i ve musibetin kullü belâ'in ve musibetin fî gadabihî. Evet. O halde arkadaşlar buradan sonuç çıkartıyoruz. hayırlara nail olmak istiyorsak hayatımızda Allah'ın rızasına koşacağız. Hayatımızda hayırlara nail olmak istiyorsak hayırlara nail olmak istiyorsak Allah'ın ne oluyor? Allah'a bu Kalemde bazen Allah'ın normalde ben böyle şeyler hissem arkadaşlar. Böyle ben uğraştıran yani kameraya da ben çok şeyim yani ben derse başlayacağım. Benim kamera çekimi olmayan derslerim çok iyidir. Yani canlı derslerim kamera derslerinden çok iyidir. Ee, Balıkese'den bir arkadaş ziyaret etmişti. Gerçi e, başka yerden gelen arkadaşlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani kamerada ders anlatan hocayla canlı anlatan hoca çok farklı diyorlar. Çünkü beni çok sıkıyor, çok bunaltıyor. Yani bu kadrajda duracağım, efendime söyleyeyim e, sağa devinme, sola devinme, tam dikket getir. Bir de oturduğum zaman tam derse başlayacağım da. ...2 saat kamera ayarla... ...bilgisayarla şunlarla falan uğraş. Bunlar beni çok bunaltıyor. ister istemez... ...derse etki ediyor. Ama canlı... ...mesela canlı anlatırken ben şu santanenin... ...tefesine falan çıkarım. Ayağa kalkarım. Ayakla başlarım anlatmaya falan. Kendimi daha özgür... ...hissediyorum. Çünkü biraz özgür... ...ruhluluk var bende. Kendimi daha özgür hissediyorum. Şimdi baskı altında... ...sanki kelepçelenmişim ben. Elim ayağım... ...bağlanmış. Başlıyorum böyle anlatmaya... ...gibi. Normalde böyle kalemdir... ...yazdır, kalem bozuluyor ekran kayboluyor hiç sevmedim şeyler bunlar. Neyse hayatımızda hayırlara nail olmak istiyorsak Allah'ın razı olduğu söz ve amellere durmaksızın koşacağız. Madem bunu istiyoruz durmaksızın koşacağız. Arkadaşlar bütün sorunların çözümünü bulduk bakın gördünüz mü? Bütün sorunların çözümünü bulduk. İkinci cümleyi de yazayım. Sorunlarımızın çözümü neymiş bakalım inşallah. İkinci cümlede ne diyor? Her türlü bela ve musibette Allah'ın gazabı on isyanındadır. Her türlü dert, problem, bela, musibetten kurtulmak istiyorsak Her türlü dert, problem, bela, musibetten kurtulmak istiyorsak Allah'ın razı olmadığı eylemleri söz ve fiilleri yani terk edeceğiz. Eylem deyince bir gün bir ateiste tartışıyorum. Bir ortamda kadın yani karşımda cevap vermeye çalışan Twitter ortamında. ...dedi Arapça konuşarak bir şey bildiğiniz mi ima ediyorsunuz dedi. Dedim ben Türkçe konuşuyorum. İkide bir fiil, fiil diyorsun o ne demek dedi. Fiil ne demek bilmiyormuş. Bilmiyorum ki dedim fiil demek. Arkadaşlar fiil ne demek bunun karşılığı var mı dedim. Oradan başka bir ateş eylem dedi. Hah dedim eylem tamam <gülüyor> mı? Yani fiil, fiil ne demek bilmiyormuş. Ee, ve benim karşımda da böyle kültürlü bir kişi modunda benimle tartışmaya kalkıyor. Bu ateistlerin Allah subhanehu aklını almış. Neyse eylem deyince aklıma geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar Allah subhanehu bizi yarattı. Yeryüzüne gönderdi. Yeryüzüne gönderdi. Dedi ki fe imma yetiyennekum minni huda. Benden size bir hidayet geldiyse. Kim benim hidayetime tabi olursa kim benim hidayetime tabi olursa evet. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetten iki tane var. İki ayetin Ödeviniz bugünkü ödeviniz iki ayetin metnini yazıyorsunuz metinler farklı farklı sure numarasını e, sure ismini ve sure numarasını yazıyorsunuz mesela bu ayet Naziat suresinde ise ayeti yazıyorsunuz. Naziat suresi 29 diyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde bugünkü ödeviniz bu. Ee, i̇lk yapan şey alacak. Ödül alacak. Murat Gezenler özel ödülü değil mi bu? Bilmiyorum hangisi diye karıştı. Ee, ödeviniz bu. Allah Sübhanu ve Teala biz yeryüzüne gönderdiği zaman fe inma tienaku minni huda benden bir hidayet geldiği zaman. Kim benim hidayetime tabi olursa felahı zıl ve la şıkâ böyle yerde eee müminlere de felah hovun onlara ve lahum ihsenun şeklinde fark etmez her ikisi de Allah'ın hidayetine tabi olan kimse için mutsuzluğun olmadığını sapkınlığın olmadığını yoldan çıkmanın olmadığını karanlıkların olmadığını hüznün olmadığını belirtiyor. Demek ki yeryüzünde dünyada veya ahirette biz ahireti bir kenara bırakıyoruz dünya için konuşuyoruz hayatımızda dedik ya biz dünya için konuşuyoruz dünyada şu yaşadığımız hayat içinde şu yaşadığımız hayat içinde her ne zaman bir mutluluğa bir güzelliğe koşmak istiyorsak Allah'ın hidayetine sımsıkı yapışacağız ve hayatımızdaki belalar, hayatımızdaki musibetler, hayatımızdaki sıkıntılar, hayatımızdaki problemlerin tamamının sebebi de unutmayın Allah'ın hidayetinden yüz çevirmektir diyoruz. Evet devam ediyoruz. İmam Ahmed kitabı Zühte zikrettiği bir söz vardır. İsraili aslan e edersen bu bakalım burada takrici yapılmış mı? Evet. Bunu Nuaym Hilletul Evliya'da da bahsetmiş bundan. Burada tahriş var mı bakalım mı? Bence bu söz çok şey değil yani. Yani bana böyle hadis gibi gelmedi. E bulsaydım sözün. Evet 35. Burada tahrişi varmış arkadaşlar. Aha sahiptir diyor ha harbi harbi saçmış evet ha beni İsrail'den nakletti diyor evet evet tamam beni İsrail'den nakletti diyor Senede say, ama nakil beni İsrail'den. Evet. Nakil beni İsrail'den. İsrail, İsrail İsrail'iyat yani Yahudi ve kaynaklarında Tevrat'ta, İncil'de veya onların kutsal kitaplarında geçen bir ifade olabilir. Kullanılabilir bu ifadeler. Fark etmez. Ee, ne, diyor, ne diyor bakalım? Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Razı olursam bereket veririm. Benim bereketimin sonu yoktur. Gazaplanırsam lanet ederim. Lanetim ise yedinci nesle kadar ulaşır. Yedinci ...nesle kadar ulaşır diyor. Benim bereketim hiç bitmez diyor bak. İza rıditu baraktu. İza rıditu baraktu. Razı olsam bereketlendiririm. O halde arkadaşlar, bura üzerinde fazlaca durduk. Anlatmayacağım demiştim ama duramadım. O halde hayatımızda bereket istiyorsak, ailemizde bereket istiyorsak Ömrümüzde bereket istiyorsak, çalışmalarımızda bereket istiyorsak, bu Ramazan'da bereket istiyorsak, amellerimizde bereket istiyorsak, ilmimizde bereket istiyorsak Allah'ın razı olduğu fiillere koşacağız. Devam ediyoruz. Şimdi şeye geliyoruz arkadaşlar o dediğim bölüme. Akıl, vahiy, fıtrat birbirinden farklı din ve inançtaki milletlerin tecrübesi şunu göstermektedir ki alemlerin Rabbine yaklaşmak, onun rızasını kazanmak için çalışmak, onun yarattıklarına iyilik ve ihsanda bulunmak her türlü hayrı getirir. Her türlü hayrı getirir. Yani akıl, nakil, fıtrat, ümmetlerin tecrübesi Allah'a yaklaşmak için çalıştığın zaman, onun rızasını talep ettiğin zaman insanlara karşı ve'l-berr ve'l-ihsan Allah'ın Yarattıklarına karşı iyi ve güzellikte bulunduğun zaman işte bu min azamil esbabil cälibeti li külü Bütün hayırları sana çeken, bütün hayırları kazandıran en büyük sebeptir. Özellikle arkadaşlar insanlar için çalışmak, insanlar için koşturmak çok büyük hayırlar getiriyor. Ben bunu hayatımda gördüm. Bazı dönemlerde mesela tamamen evime kapandım, insanlardan soyutlandım. Kitap okuyorum, yazıyorum, video çekiyorum falan ama kimseyle görüşmüyorum. Böyle dönemlerim var. Bu olabilir yani ee, alıyoruz işte insanız. Bazen de biraz kitaptır, defterdir bunları Bırakıp işte WhatsApp hattıyla ilgilenmek, ihtiyacı olanların ihtiyacına koşmaya çalışmak, işte soru soranların sorusuna cevap vermeye çalışmak. Bir arkadaşımızın bir ihtiyacı varsa onu duyurup sizin vesilenizle o ihtiyacı gidermek. Bir de böyle bir çalışma ortamına giriyorum. Yani iki farklı yaşam modeli diyelim. Ee, Emin olun ikincisinde daha çok bereket görüyorum. Yani birincisinde evdeyim. WhatsApp tamamen kapalı. Kimseye cevap vermiyorum. Bu şehadet mektebi hattı. Kimseye cevap vermiyorum. Müsait değilim diyorum. Sadece ilimle işte ibadetle sadece bununla meşgulüm. İkincisinde ise bu kadar ilimle, ibadetle meşgul değilim. Normal günlük çalışmam gerekenleri çalışıyorum. Dışarıda koşturuyorum. Ee, i̇nsanların ihtiyaçları için birisinin bir ihtiyacı varsa tabii kendim yapmıyorum. Sizin vesilenizle yani benim kendi öyle bir gücüm yok. Sizin vesilenizle aracılık yapıyorum. İkincisinde daha çok bereket görüyorum kardeşler hayatımda. Çünkü bütün kapılar açılı veriyor. İlerledikçe ilerliyor işler. Bundan dolayı siz siz olun. Ne olursanız olun insanların ihtiyaçlarına, insanların ihtiyaçlarına... ...koşturmaktan hiç geri durmayın... ...hiç geri durmayın... ...birinin bir ihtiyacım var... ...küçücük de olsa... ...küçücük de olsa ona yardımcı olmaya çalışın... ...bakın İbn-i ne diyor... i̇bn ila Kayyım... ...insanlara iyilikle bulanmak... ...ve onlara iyilikte bulunmak... ...ihsan da iyilik... ...ber de iyilik... ...nasıl tercüme etmiş... İyilik ve ihsanda bulunmak tamam çok güzel. İhsan ihsan diye tercüme etmiş. İyilik ve ihsanda bulunmak, güzellikte bulunmak en büyük hayır kapısıdır. Bunun zıttı ise arkadaşlar, bunun zıttı ise yani e, bunun zıttı olan davranışlar Allah'tan uzaklaşmak, onun gazabını istemek, insanlara kötü davranmak ise her türlü şeye, şerre davetiye çıkartan e, vesiledir. Yani Allah'ın rızasını istemezsen. Allah'ın rızası koşmazsan Allah'a yakınlaşmak için koşmazsan her türlü şerre davetiye çıkartırsın. Dolayısıyla Allah subhane ve teala nimetlerini celbetme ve gazabını uzak tutma hususunda ona itaat etmek, yaklaşmak ve yarattıklarına ihsanda bulunmak gibisi yoktur. Aynı cümle. Allah subhane ve teala kitabında dünya ve ahirette hayırların ve şerrinin ortaya çıkmasını bir takım amellere bağlamıştır. Evet şimdi asıl konumuza geliyoruz. Daha konuya gelemedik. Asıl konumuz şuydu arkadaşlar. Asıl konumuz neydi? Kader ve dua ilişkisi. Asıl konumuz buydu bizim kader ve dua ilişkisiydi asıl konumuz değil mi? Evet. Şimdi üç tane görüş getirdi İbnü Kayy. Arkasından dedi ki tamam kader vardır ama Allahü Subhanahu Teala kaderi vesilesi ile beraber Takdir etmiştir. Bu vesilesini şöyle sebeple diyebiliriz arkadaşlar konu daha iyi anlaşılsın diye. Ha, şimdi imnukayim bunu dedi. Kader vesilesiyle be beraber takdir edilmiştir. Mesela senin iyileşmen kaderse hastasın ya iyileşmek. Kaderse e, ilaç içtin. Vesile budur ilaç. Allah iyileşmeni ilaçla beraber takdir etmiştir. Kader vesilesiyle beraber takdir edilmiştir. İşte e, ne yaptım mesela? Öldüm. Ölüm bir kaderdir. Ama intihar ettin kendini camdan attın. Camdan atladın. Bir kafir bunu yaptı diyelim. Müslüman yapmaz öyle değil mi? Öldün camdan atladın. Bu kaderdir. Bu sebebidir. Allah kaderi sebebiyle beraber takdir etmiştir. Allah kaderi sebebiyle anlaşasın diye yazıyorum. Takdir etmiştir. Evet, şimdi İbn Kayyım güzel bir usulcudur. Bizim usul fıkta hükümler teklifi hüküm ve vadeyi hüküm diye iki ayrılır. Hükümler teklifi hüküm veya vadeyi hüküm diye iki ayrılır. Hatta İbnü Temiye ve Amidi gibi bazı muhakkak usulcular üçe ayırmıştır. Vadeyi hüküm, şöyle yapalım teklifi hüküm, tahyiri hüküm, seçmeli hüküm yani ve vadeyi hüküm. Şunlar emir ve yasaklardır. Emir, yasak ve mübahlardır. Evet. Teklif hüküm ve tahyiri hükümler arkadaşlar. Kimisi ikiye ayırmıştır, kimisi üç ayırmıştır. Emir yasak ve mübahlardır. Mesela namaz kıl emirdir. Zina yaklaşma yasaktır. İhramdan çıktıktan sonra evlenebilir, şey avlanabilirsiniz, mübahtır. Bu üç ayette teklif hüküm ve tahyiri hüküm kapsamındadır. Şimdi bir de vat'i hüküm vardır arkadaşlar. Vazıih hüküm ise sebep. Şart ve mani diye üçerdir. Şimdi iyi durun, iyi dikkat edin. Allah Subhanahu ve Teala hükmünü sebeplere bağlamıştır. Şartlara bağlamıştır ve manilere bağlamıştır. Kayda budur. Vazıih hüküm dediğimiz bu zaten arkadaşlar. İbn-i İbn Kayın burayı anlatacak şimdi Allah subhanehu ve teala Ahkamını sebeplere Şartlara ve manilere bağlamıştır Mesela güneşin hareketi Namaz için bir sebeptir Bir sebeptir öyle değil mi? Güneşin hareketi Allah subhanehu ve teala namaz kıl Dediği zaman neye bağlamıştır? Güneşin hareketine Güneş şu kadar geldiği zaman namaz kıl. Güneş şöyle olduğu zaman şu namazda kıl. Bak Allah teala güneşin hareketini namaz için sebep kılmıştır. Mesela taharet. Allah teala taharet. Öyle değil mi? Temizliği namaz için ee, şart kılmıştır. Bak temizlik namaz için şart. Namaz tek başına mustakil değildir. Şartı vardır, sebebi vardır. Mesela hayız. Ve nifas hali namazın maniisidir. Allah teala bu iki hali namaza maniye kılmıştır. Allah subhanehu teala bu ki hali namaza ne kılmıştır? Maniye kılmıştır. Şimdi İbn Kayyım güzel bir usulcü olduğu için buradan girecek ve diyecek ki Allah subhanehu teala ahkamını esbaba sebeplere bağlamıştır. Arka arkaya arka arkaya ayetleri getirecek. Çok güzel bir bölüm olacak. Ee, bitirebilir miyiz bitiremez miyiz bilmiyorum. Ee, ...ama ilerleyeceğiz. Diyecek ki bakın Allah... Şey, ...İmni Kayyım. allah Teala kitabında... ...dünya ve ahirette hayırların ve şerlerin... ...ortaya çıkmasını bir takım... ...amellere bağlamıştır. Bakıyorum ben. Evet. Evet. و قد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات Allah tertip etmiştir bağlamıştır ee, hayırların ortaya çıkmasını dünya ve ahirette hayırların ortaya çıkmasını ve husuru şururi fi dunya ve ahiret şerlerin dünyada ve ahirette şerlerin açığa çıkmasını fi kitabı kitabında alel a'mal bir takım amellere bağlamıştır tamam mı bir takım amellere bağlamıştır evet ve tertib-i cüz'i ale şarti ve ma'lûli ale illeti ve müsebbibi ale sebebi evet bunu benim size izah etmem lazım evet burayı izah etmemiz lazım diyor ki bağlamıştır e, şartı cezaya bağlamıştır dur şartı cezaya değil Cezayı şarta bağlamıştır. Bir, cezayı, ceza demek karşılık demek arkadaşlar. Şarta bağlamıştır. Bu benim yukarıda anlattığım farklı bir ifadeyle anlatıyor. Yani şurada anlatmaya çalıştığı, burada Türkçesinde ne demiş oraları anlatayım. Cezanın şartın sonuç, evet. Cezanın şartın sonucu, ceza şartın sonucudur, evet. Şöyle yapalım. Sonuç değil. Sonuç bulur. Ceza demek karşılık demektir arkadaşlar. Cezâ. Allah cezanı versin, Allah karşılığını versin. Allah ceza kumullah hayır adarız. Allah hayırlı karşılık versin. Allah'ınız değil mi? Yani Allah senin cezanı versin dediğin zaman Türkçede ne olur? Adam lan kardeşim ne biçim şey yapıyorsun diye ama Arapçada karşılık demektir. İşte ayetlerde ve ceza uhum inda rabbihim. Onların Rableri katındaki karşılığı bu manadadır. Ceza değil yani. Evet. Bir, Allah Subhanahu ve Teala cezayı şarta bağlamıştır. Şart yerine gelir ceza alırsın. Yani karşılığını bulursun. 2. Devam ediyoruz. Ben buradan şey yapayım. Evet. İlleti illet edilene diyeceğiz de nasıl tercüme etmişler? Net netice, netice demişler. Tamam doğru. İllet netice. İllet Vallahi buralar öyle zor konular ki arkadaşlar. Biraz atlayarak geçeceğim. İllet yani e, müteallik müteallakta e, müessir bir sebepse ona illet müessir bir sebep değilse ona sebep denir. Te, bunu nasıl anlatacağım şimdi? Ya da vada'yı hüküm teklifi hükümde e, müessir bir e, gerekçeye dayanıyorsa buna illet müessir olmayan gerekçeye dayanıyorsa buna da sebep denir. usul fıkhta böyle geçer de işte bunu nasıl anlatacağız? İllet gerekçe diyelim buna. Gerekçe e, Hoca ...öğrencileri cezalandırıyor. Hangi öğrencileri? Not tutmayan. Not tutmayan öğrencileri cezalandırıyor. Tamam mı? Ee, cezanın gerekçesi not tutmamadır. Cezanın gerekçesi nedir? Not tutmamadır. Oldu mu? Ee, not tutmamak illet tek ayak üstünde tutmak neticedir. Bak bu güzel örnek oldu. Murat Hoca yapar bizim hoca. Bizim hocaya pek güven olmaz. Murat Hoca ne yapıyor? Ee, dersine çalış Mayanları tek ayak üstünde bekletiyor. Böyle olsun. Anlayın diye. Böyle yapıyormuşum arkadaşlar. <gülüyor> Hepiniz ayağa kaldırıp tek ayak üstünde geçin sıraya böyle. <gülüyor> derler artık bizim videoları dinleyenler derler ya bu hoca iyice sıyırdı diye <gülüyor> yaşlandıkça Hocası yırıyor derler. Evet şimdi arkadaşlar konu anlaşılsın diye böyle şey yapıyorum. Derse iyi çalışmamak illet tek ayak üstünde durmak netice. Gördünüz mü arkadaşlar? illet ma'lul ilişkisi denir buna netice. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala bazı neticeleri bazı illetlere bağlamıştır. O illet olduğu zaman o netice ortaya çıkar. Oldu mu? O şart olduğu zaman o ceza ortaya çıkar. 3. de yazalım sonra burayı toparlayacağım arkadaşlar. 3. de yazalım. Toparlayacağım. 3. de ne dedi İbn Kayın bakalım? Sebep müsebep. Evet. Sebep müsebep. Sebep müsebbep sebep olunan ne demişler buna burada ne tercüme etmiş bakalım mı sebep müsebbep sebep olan olmaz ki Buna nasıl mana vereceğiz? Müsebbibin de sebebin sonucu. Sebebin sonucu. Burayı güzel anlatmamız lazım arkadaşlar. Ben geçiştiremiyorum yani. Burayı anlatmamız lazım. Evet. Sebep müsebep ben anladım da sebep olunan. Evet. Evet. Sebep olunan diyelim. Bu da sebep. Mesela güneşin duluk-u şems tepe noktasından sağa doğru kayması, batıya doğru kayması Dülük diyoruz buna. Güneşin kayması. Oldu mu arkadaşlar? Sebeptir. Ne için namaz? Namaz da sebep olunandır. Oldu mu? Evet sebep olan e, öğlen namazı hatta öyle değil mi öğlen namazı güneş e, dulukuş şems yaptığı zaman yani tepe noktasından batıya doğru kaydığı zaman öğlen namazının vakti olur güneşin batıya doğru kayması duluk yani sebeptir oldu mu bu da sebep olunan şey öğlen namazıdır şimdi ibni kayıp diyor ki Allah subhanahu ve teala kitabında, kitabında ne dedik şurada burayla aynı şeyleri yazalım cezayı şarta bağlamıştır. İki aynısını yazalım arkadaşlar. Neticeyi gerekçeye bağlamıştır. Üç sebep olan sebep sebep oluğundan sebebe bağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bundan onlarca şimdi arka arkaya arka arkaya ayet getirecek. Ben bugün yetiştiririz miyiz dedim ama yetiştiremeyiz. Ee, bir iki ayet okuyalım ya da burada kalalım sonra yarın ayetleri okuyalım arkadaşlar. Buraya iyi çalışın. Bakın buraya iyi çalışın. Burayı birkaç kere dinleyin. Bu konu arkadaşlar bakın bu konuyu öyle güzel anlatacağım ki ben size bu konunun neticesinde siz bu meseleyi anladığınız gibi Kur'an'ı daha iyi anlayacaksınız. Ben usul fıkı dersi yaparken bu bölüme geldiğim zaman Usul dersi yaparken bu bölüme geldiğim zaman vacihi hükümlere kardeşlere dedim ki arkadaşlar vacihi hükümler hem bize fıkıl usulü öğretecek hem de vacihi hükümler hem de Kur'an'ı daha iyi anlamamıza ee, sebep teşkil edecek. Yani siz şu bölümü iyi anladığınız zaman Allahu Teala bazı şartlar getirmiştir. Bu şartlara karşılık bazı karşılıklar vermiştir. Allahu Teala bazı neticeleri bazı gerekçelere bağlamıştır. Bu sefer okuyacaksınız. Mesela hemen bir ayet okuyalım. Hemen bir ayet okuyalım. Felemma atev amma nuhu anhu Onlar kendilerinden nehy yüz çevirdiler aşağılık maymunlar olun dedik aşağılık maymunlar olun demek karşılıktır bu da şart işte gördünüz mü yani e, tabi usul olarak böyle değildi ben siz anlayın diye onların aşağılık maymunlar olmasının sebebi kendilerine nekdedilerlerden yüz çevirmesiymiş. Onların aşağılık maymunlar olmasının sebebi neymiş? Kendilerine emredilenden yüz çevirmesiymiş. Yani mesele şurada bizim işlediğimiz sadece dua ve kader meselesi değil. Şu üçlü taksim arkadaşlar Allah subhanahu wa bazı şeyleri şart ve ceza ilişkisi. Bazısı gerekçe netice, bazısı sebep sebep ilişkisi. Bu ilişki bunun üzerine düşünün inşallah. Bunun üzerine düşünün. Eee... Benim dersim olsaydı internette var da internette değil usulle ilgili bunu şey yapardınız. Bu arada e, Ramazan'dan sonra usul fıkıh derslerine başlıyoruz. Size bir müjdem olsun. Şu an çekimleri devam ediyor. Usul fıkıh derslerine başlayacağız. Sanal medresine başlayacağız. Şehadet Mektebi'nde değil şifreli kanalda ve herkese değil. Böyle özel Arapçaya katılmış veya bu derslere katılmış. Yani belli bir seviye bir başarı göstermiş. Bir başarı göstermiş talebelerle başlayacağız. Usul fıkıhı aynı bu şekilde anlatıyorum. Aynen bu şekilde böyle tek tek anlatıyorum. Ee, ama hocam ne zaman başlayacağız kayıt alıyor musunuz falan demeyin. Daha almayacağız. Ramazan'ı bitsin. Bütün kayıtlar bitsin. Ders tamamen bitsin öyle başlayacağız. Arkadaşlar şu üçlü taksimi iyi öğrendiğiniz zaman Kur'an bütün kapılarıyla size açılacaktır. İşte İbni Kayyım bunu söylüyor. Burada kalalım. Burada kalalım çünkü bitmeyecek. Onlarca ayet var. Bir de ben bu ayetlere Arapçasını çıkartayım. Tek tek size izah edeyim inşallah. Peki burada bu kadar yeter olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Biraz zor bir konu oldu. Başlar çok güzeldi. da çok ilmiydi. Başlar çok güzeldi. Kalbe hitap ediyordu. Sonralarda çok ilmiydi. İlim yolunda hep böyledir arkadaşlar. Bazen tefsir okursunuz. Hadis çalışırsınız. Kalbinize etkile, etki eder. İmanınız arttıkça artar. Bazen teknik meselelere yönelirsiniz. Sabahlara kadar ders çalışırsınız, imanınız bir gram artmaz. Yani nahvin incelikleri ya da ne bileyim işte usulü fıkhın, e, çetrefilli meseleleri, fıkhın çetrefilli meseleleri. İlim böyledir. Bazen okuduğunuz direkt kalbe hitap eder, amelinizi güzelleştirir. Bazen de teknik meselelerde kalırsınız. Peki arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Dua edin bana. Ben de bugün Cuma sizlere, biraz sonra Cuma'ya çıkacağız. Sizlere dua edeceğim. Ve ahiru da'vanâ enilhamdülillâ rabbil alemin.